Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Rabbim işlerinizi bereketli kılsın. ibadetlerini, ibadetlerinizi dergahında kabul buyursun. Rabbim en daraldığınız yerde musvet kapılarını ardına kadar açıversin. Sizi şeytandan, şeytanı sizden uzak eylesin. Şeytanın üzerinizdeki hazzını en aza indirsin Rabbin. O merhamet edince merhamet olunur. O kapıları kapatınca sığınılacak kapı yok, kalmaz. Gidilecek makam, mevki kalmaz. Bütün yollar kapanı verir. O kapatınca Rabbin kapatmasın. O merhamet etsin. O merhametler merhamet ister. Ebu Ali üzerinde çokça durduğu Bizim de hayatımızın bütün bütününde anlamlaştırdığımız yönelilince kendisine rahmet kazandığımız bir ibadetten dilersiniz onu yeniden namazı yeniden konuşalım. Tembelliğin vücudumuzu sarı sarıverdiği merhamet kapılarının bize açılırken kapıları örtmeye çalıştığımız bir zamanlarımızda bir rahmet gibi gelen namazı yeniden bu akşam hatırlayalım. Namaz diyoruz da Bu kelime, namaz kelimesi Arapça karşılığı salat biliyorsunuz. Aslında namaz ne Türkçe ne Arapça. O parça bir kelime. Onun Arapça karşılığı salat, assolat. Gerçi salat sadece namaz anlamına gelmiyor. Dua etmek, tasarruda bulunmak, yalvarmak, yakarmak. Dileklerde bulunmak ama hayırlı dileklerde bulunmak. Salat kelimesinin geniş anlamı vardır. Kur'an, Azze ve Kur'an-ı Kerim, o kitap namazın yani salat kelimesinin bu anlamlarının tümünü ifade eder. Hangi ayette salatın hangi anlama geldiğini biz Resulullah'a bakarak anlarız. Bizim ıslahımızda literatürümüzde namaz tekbir ile hani Allahu ekber diye iftitah tekbiri var ya onunla başlayıp ettehiyatundan sonra selamü aleyküm ve rahmetullah diye selam diye ifade edilen cümle ile bitirilen bu arada değişik hareketlerden sözlerden oluşan yani rüku secde gibi Kıyam gibi hareketlerden ve dualardan, sözlerden oluşan ibadet ediyoruz namaz. O bütün ilahi dinlerde vardı. Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa, Hazreti Musa, ileriye doğru Hazreti İbrahim, Aleyhimussalatu vesselam, birçok peygambere. namaz kılmalarının emredildiğini ifade eder. Mesela şöyle diyor, İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi, Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle." Başka bir ayette, biz de Musa ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın, Ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazlarınızı da dosdoğru kılın diye vahyettik. Hz. İsa şöyle diyordu. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Demek ki namaz gibi ibadetler bütün ilahi dinlerin tümünde O zaman diyebiliriz ki Hazreti Âdem'den son Nebi Muhammed Mustafa'ya kadar. Şekili değişse de, okunan şeyler değişse de, hareketlerin sayısı değişse de, namaz namaz olarak mevcuttur. Doğrusu namaz Allah'la bir konuşma. Tekbirle, gerçek namazdan önce Vakti beklemek, vakti kollamak, güneşin hareketine bakmak suretiyle yüce Rabb'un büyüklüğünü düşünmek, tefekkür etmek, namazı beklemek. Namaz vakti gelince güneşin hareketinden yüce Allah'ın kudret ve azametini düşünmek, güneş olmasaydı kainat nasıl olurdu diye tefekkür etmek. Bütün bunlar insanın ruhunu derinleştiren dans les nerves nufus İnsanın o iç alemiyle Güneş'in hareketlerinden Dünya'nın hareketine Oradan Kainat'ın tümüne varış Tümünü al anlama ve algılama Tümünden bereket kapma Onun sonra namaza başlama Namazın huşu Namazı beklerken abdest alma Vücudu yıkarken insanın kendisini bir an ölmüş hocanın yıkadığını düşünmesi, hatırlaması. Namazın öncesinde bunu tefekkür etmesi, tezekkür etmesi. Bütün bunlar insanın ibadetine, Allah'a yönelmesine, hazırlanırken geçirmiş olduğu en güzel evreler değil midir? İşte namaz bütün bunların zirvesini ifade eden kulun Allah'a mülaki olmasını, Allah'a yalvarmasını, Allah'la konuşmasını, öyle değil mi? Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsun. Hamd alemlerin Rabbi olan, sahibi olan Allah'a aittir. Orada Cenab-ı Allah'ın Rab olduğunu, terbiye eden olduğunu, mürebbi olduğunu, sahiplenen olduğunu, Evi gözeten, gözetleyen, bu kainat evini gözetleyenin Allah olduğunu kabul ediyorsun. Nasıl bir evin sahibi varsa kainatın sahibi Allah'tır. Rab kelimesi bütün bu manalar ifade ediyor. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan, terbiyecisi olan, düzenleyicisi olan Allah'a hamd olsun diyorsunuz. En başta hamle ilan ediyorsunuz. Ya Rabbi sen ne yaparsan yap, hamd olsun sana. Nimet indirsen de hamd. İmtihan etsen de hamd. Versen de hamd, alsan da hamd. Çok versen de hamd, az versen de hamd. Hastalık versen de hamd olsun sana. İyilik versen de hamd olsun sana. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlk cümleyi hamle başlamak. Sonra O'nun Rahman ve Rahim olduğunu söylemek. Din gününün, kıyamet gününün, zor günün, var olan günün, gelecekteki bütün günlerin hepsinin sahibi Allah'tır demek. Ancak Sana kulluk ederiz Ya Rabbi. Biz Peygamberimize bile kulluk etmeyiz. Biz Hz. Muhammed Mustafa'ya bile kulluk etmeyiz. Sana, ancak Sana... Seni severiz. Muhammed Mustafa'ya itaat ederiz. Ama kulluk sanadır ancak. İyyâkena abudû ve iyâkena staib ancak senden yardım dileriz ya Rabbi. Sen kapı kapatırsan biz kime gideriz ki? Kapılar kapanırsa biz destursuz kalırız. medesiz kalırız. Mecalsiz, emansız kalırız. O zaman bizi Doğru yola ilet. Dost doğru olan hidayet yoluna ilet. Bir yola yat ama doğru yol olsun bu yol. Her yol cennete gitmez ki. Her yolun başındaki gelsi cennete götüreyim diyebilir. Deccal de öyle demeyecek mi? Benim cennetime gelin demeyecek mi? Onun yalancı cennetine değil. Veya tecellişmiş olan firavunların yollarına değil dost doğru olan o ne Kur'an yoludur ve Hazreti Muhammed yoludur. Aleyhisselatü vesselam. Onun dışına dışında cennete çağırırken cehenneme zemin hazırlatan yiyolla zalimler olacaktır. Onların yoluna değil ya Rabbi. Kendini Mehdi kabul eden, hatta kendini peygamber ilan eden Kendini tek kurtarıcı ilan eden yığınla sahtekar, düzenbaz, şarlatan olacak. Hayır ya Rabbi, onların yolu değil değil, senin Resulünün yolu olan Muhammed Mustafa'nın yoluna Hz. Ebu Bekir'in takip ettiği, Hazreti Ömer'in Hz. Ali'nin takip ettiği, Hz. Hz. Hz. Osman'ın takip ettiği o yola bizi götür ya Rabbi. Sahabe-i kiranın gittiği yola, onların yolu kurtuluş yoluydu. Onların dışındaki yol bataktır. Ben Hazreti Halid varken, Hazreti Müssenna varken, Ebazer-i varken, selman Farisi varken, Talha varken, Zübeyir varken, Ebu Hüreyra varken, varken, varken, varken işte. Başka kime gideyim ki? Başka kime ihtiyacım var ki? Bizi ya Rabbi, ihdina, اِهْدِنِ السِّرَا اِهْدِينِ Beni hidayete erdir. Bu cümleyi değil, çoğun ifade eden اِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Bizleri doğru olan, eğri büyülü olmayan, sabit olan, dimdik duran, Yola eriştir Ya Rabbi. Peki hangi yol o yol? Doğru yol olduğunu söyleyen bir sürü adam var. Sırâtel lezîne en'amte Kendisine nimet verdiklerin yolu Ya Rabbi. Ne nimet? Parası çok, adamı çok, mevkiyi çok, etrafındaki adam çok. Hayır, hayır, hayır. Onu söylemiyor, onu söylemiyor. Sırâtel lezîne en'amte Kendilerine mimet verdiklerinin yoluna, kim onlar? Resulullah'tır, sahabe-i kiramdır. Onların yolu yoldur. Onların yolundan gidenlerin yolu yoldur. Hazreti Mevlana gibi, Hazreti Yunus gibi, Abu Kadir Geylani gibi, Ahmet Yesevi gibi, Şahin Akşirem gibi büyük zevatın yolu yoldur. Bu yoldan bizi ayırma Ya Rabbi. Bu yollar Hz. Peygamber'i takip edenlerin yollarıdır. Bizim bu yola itirazımız yok. Bizi nimete erdirdiklerinin yoluna. Gayril mavdubi aleyhim ve laddualim kendisine, kendine gazap gelenlerin ve dalalette olanların yolu değil. Herhangi bir kitap ehlinin yolu değil. Tek kitab ehli ve son mukaddes kitap olan Kur'an'ın yoluna bizi erdir ya Rabbi. Her namazda bunu söylüyorsun. Fatiha bu demektir işte. Çok tezülü ifadesiyle. Fatiha'yı okurken bunu düşünüyor muyuz acaba? Yoksa yuvarlak yuvarlak cümleleri toparlıyoruz? Valla dağılın amin. Fatiha'yı okurken Cenab-ı Allah'a bu itikadınızı yeniden arz ettiğinizi düşününüz. İtikadınızı ve imanınızı Yüce Allah'a arz ediyorsunuz Her gün kaç defa Ben böyle iman ettim sana Ya Rabbi Sonra namaz bitirdikten sonra Selamdan sonra ise Yanlışa dönüyorsan Namazın namaz değil o zaman Kıymeti yok o namazın Aslında ilk başlangıçta sabah güneşin doğmasından önce akşamleyinde güneşin batmasından sonra iki vakitte ve iki rekat olarak Kılınıyor namazlar ki sefer namazları böyle kalmıştır. Sonra miraç gecesinde beş vakit namaz bildiğiniz gibi farz kılınmıştır. Şimdi o miraç hadisini bazı aklı evveler akıllarına takıyorlar. Bunlarla tartışmayın. Yani kabul etmiyorlarsa kendi bilecekleri. Hiçbir zaman bir şeyi zorla tartışarak kabul ettirmeyin. Söyleyin. Ve sonra kenara çekilin. Canları isterse. isterse inanmasınlar. Miraç hadisinde bu Buhari ve Müslim'de ribayet edilen işte Resul-i Ekrem gittiğinde Cenab-ı Allah ona emri 50 vakit emri diyor iniyor Hazreti Peygamber Hazreti Musa diyorlar ki kendisine senin ümmetin buna güç yetirmez 50 vakti kılamaz Yüce Allah'tan dile o vakitleri aşağı indirsin o Resulullah Hazreti Yüce Allah'a gidiyor defaatle gidiş geliş sonra Yüce Allah diyor ki Bu beş vakittir, değişmez ama benim katımda elli vakit sayılır. Bunu tartışıyorlar, Allah'la pazarlık mı olur? Pazarlığın tarafı Allah'sa ve Allah, ben pazarlık yapıyorum diyorsa olur. Niye olur? اِنَّ اللّٰهِ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُونَ Kerime'de şira ifadesi kullanılıyor, Allah alışveriş yaptı, satın aldı diyor. müminlerini cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın aldı diyor. Bir alışveriş var. Allah sana alışveriş yaptım diyorsa e sen senin kadar olur mu? Diye. Alışveriş iki özel veya tüzel kişi diye bol bol sen söz düellosu yap, söz cambazlığı yap. Cenab-ı Allah alışveriş diyorsa herhalde bu kurtarır kurtarmaz alışverişi değil herhalde. Allah diyor ki size cennet vereceğim, nimet vereceğim. Karşılığında bunu istiyorum. Bu böyle bir alışveriştir. Hazreti Peygamberle olan Miraç alışverişi de buna benziyor. Aslında değişen bir şey yok. Yani onun beş vakit olacağını yüce Allah biliyor. Ama şunu demek istiyor. Ey Muhammed Aleyhisselam ümmetine de ki, dineseydim ben elli vakit emrederdim bunu. Anlamı şudur, 25 dakikada yarım saatte bir namaz vakti gelirdi. Bir gün eğer 24 dört saat ise, düşünün bunu hemen hemen yarısı, yarım saate bir ezan okunurdu, camiye koşmak zorunda kalırdınız. İman edenler, yapmak isteyenler, yapmaya çalışanlar amellerini. Ama ben bunu yapmadım, günde beş vakit koydum. Beş vakti kılarım da bütün bir günün namaza geçirmiş gibidir. Elli vakti kılmış gibidir. Bu nimeti unutmayın demek istiyor Yüce Rabbimiz. Hazreti Nebi de, Yüce Allah'tan almış olduğu bu bilgiyi bizlere iletiyor. Bunun neresini tartışıyorsunuz? Yok aklım elvermiyor, aklım kabul etmiyor, hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitmiyorsa benim sana tavsiyem sükut et, sus. Hadisi tartışma, sağlam hadisi. E tartışırsan kendi bileceğin şeyi. Ben bu hadisi attım oldu, sen atmakla hadis yok olmaz. Sen istediğin kadar at, o hadis o kitapta kalmaya devam eder. İslam alemi Ankara'dan ibaret değildir. İslam alemi İstanbul'dan ibaret de değildir. Türkiye'den ibaret de değil, geniştir. Onun için hadisi atmak yerine bu tür hadisleri, hadisi anlamaya çalışmak. Bizde tembellik var, anlama tembelliği. Nasıl sıyrılırız bu hadisten, problemli olan bu hadisten ona göre? Atalım bunu, kenara atalım, kenara atalım. Bugün problem bulunlarsa yarın başka problemler çıkar. Namazla ilgili hadisler problem olur yarın. Ya beş vakit çoktur. Bunu üçe indiremez miyiz? Pazarlık başlar. O konudaki de kenara atalım. Yarın zekata ilgili meseleler problem getirir. Zekat zor olur insanlara. Herkes gönlüne göre, gönlümler ne koparsa... Hani diyoruz ya, ne verirsen elinle o da gider, seninle bu felsefeyle zekat verelim. Zekat, hadisleri de bir kenara koyun. Önüne gelen hadisleri bir kenara koyarsa, bu iş yaz boza dönüşür ki, altından kalkmak mümkün değildir. Bu nedenle de, gerek Kur'an ayetleriyle, gerek Hz. Peygamber'in hadiseyle muamelemizde irtibat ve ilgimizde ölçülerin çok ama çok iyi korunması gerekiyor. Ölçülerin yük kuramazsak bir müddet sonra iman ettiğimiz, kabul ettiğimiz şeyleri bir müddet sonra tartışmaya başlarız ki en büyük felaket de işte o olmuş olacaktır. Miraçtan sonra beş vakit namaz farz kılındı. Ve her bir vaktin başlamasını ve bitmesini Hz. Peygamber'e öğretmek üzere Cebrail denir ki iki gün üst üste her bir vakitte ayrı ayrı geldi Kabe'nin yanında imam oldu Resullahla beraber namaz kıldılar Ve Hz. Peygamber'e Hz. Cebrail namazı öğretmek suretiyle Hz. Peygamber'in ümmetine öğreteceği namazı Hazreti Cebrail Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a öğretti. Ve resul Ekrem ki bunu Buhari söylüyor. Bunu Mevâkitu-s-sola bölümünde Buhari rivayet ediyor, benzer hadisleri Tirmizi rivayet ediyor. Hazreti Peygamber onunla beraber kılmış ve sonra ümmeti öğretmiştir. Gerçi Resul Ekrem'in en çok önem verdiği ibadet namazdır. O beş vaktin dışında da günün belli zamanlarında birçok namaz kılardı. Namazla Cenab-ı Allah'a yönelir, en sıkıntılı anlarda Cenab-ı Allah'a tazarruda bulunurdu. Kur'an-ı Kerim'i incelediğinizde namaz sözcüğünün, namaz konusu, namaz anlamında salat kelimesinin 90 yerde 90 küsur yerde geçtiğini görmeniz mümkündür. Namaz kelimesi. Hayatımızda bizim kazanabileceğimiz en büyük ibadet, kazanabileceğimiz en şerefli ibadet yakınlaşma meselesi namazdır Allah bizleri namazın bereketinden mahrum etmesin. seni Resul Ekrem ona gözümün nuru diyor namazdan bahsederken en sevdiğim amel diyor ona ve o fırsat buldukça en çok yaptığı şey nevinin namaz kılmaktı. Nebi Aleyhissalatü Vesselam beş vakit namazın dışında da o bir kısmı farz olan, bir kısmı sünnet olan namazlar kılardı. Mesela cuma namazı ve onun sünnetlerini, vaktin ve cuma'nın sünnetlerini. Mesela cenaze namazı, mesela vitir namazları, mesela ramazan ve kurban bayramlarındaki Namazlar Hz. Peygamber'in kıldırdığı, kılınmasını emretmiş olduğu namazlardır. Bu namazlar aslında bütün Müslümanların kılmaları vacip veya farz olan namazlardır. Mezhepler arasında ufak ihtilaf var yani bütün namazını hanefiler vacip görürken şafiler sünnet görür. İhtilaflıdır ama neticede veya bayram namazları Hanefilere göre vacipken Şafilere göre sünnet hükümündedir. Bütün bunlar mezheflere göre değişir. Ama netice itibariyle Sembolik anlamı taşıyan namazlar olduğu için Güçlü sünnetlerdir. Her sünnet bir değildir yani. Genel olan ve güçlü olan sünnetler vardır. Kuvvetli olan sünnetler. Mesela ezan bir farzıydır ezan okumak ama ezan güçlü olan ibadetlerden, sembol ibadetlerden biri olduğu için son derece önemlidir. Resulullah'ın zorunlu Olmamakla beraber Yani ona belki zorunlu Bize zorunlu olmayan Kıldığı namazların bir kısmı Şöyle Çok kısa ve özlü geçiyorum ben Teheccüd namazı mesela, O Fetehecced bihi nafileten lek Asa en yeb'aseke rabuke makamen ayetinde Fetehecced bihi nafileten Ev ilaveten lek Farben lek Yani o ayeti böyle almıyor alimler. Teheccüd namazını Resul-i Ekrem'e ek bir namaz, farz olan bir namaz olarak görüyorlar. resul Ekrem, teheccüdü her sabah kılardı, farzdı ona. Ama bize sünnettir. İki veya dört rekatı selam vermek mümkündür. İki, iki tabii ki uygun olanıdır. Sekiz rekaat, dilersen daha çok. Duha veya kuşluk, İkisini aynı anlamda kullanmak, kullanmak mümkün, farklı kullanmak mümkün. Resul-i Ekrem'in kıldığı ve kılınmasını tavsiye ettiği namazlardan ki, işe gitmeden önce evinize kılsanız ne hoş olur, 8'e işe gidiyorsun, kılarsan. Güneşin doğmasından 40-50 dakika sonra başlayıp, zeval vaktine kadar devam eden bir namaz ki, Nedir zeval vakti? Güneşin öğleye doğru, tepeye tam merkeze ulaşmasından bir önceye kadar olan namazdır. İki rekat kılınabilir, dörte kılarsın, on iki rekata kadar bu namazı kılmak mümkündür. Evvabin namazı akşam namazından sonra kılarsınız. Altı rekatı bir namazdır. iki rekata bir selam verilmesi bu namazın daha hoştur. Ama dilerse kişi hepsini tek selam ile kılabilir. Mesela tahiyyatul mescid namazı ki, bir mescide mescid hükmünde olan, cami hükmünde cami gibi olan, bir yere dışarıdan giren bir insanın oturmadan önce, Mesul-i Ekrem tarafından kılınmasının tavsiye edildiği iki rekatlık bir sünnet, bir nafile namazdır. Aslında bir adam mescide bol bol giriyorsa, günde bir defa bu namazı kılsa yeterlidir. Ama her girişinde kılsa keşke. Ne güzeldir. Ebu Hureyla'nın evinden çıkıncaya kadar her iki adımda bir, bir yerde namaz kıldığı söylenir. Namaz iki rekat namaz kılardı, yürürdü, iki rekat daha, kılardı iki rekat daha. İki rekat daha evinden çıkıncaya kadar. Mescid, evinin basılmadık yeri namazla, secce edilmedik yerini bırakmazdı. Tabi teravih namazları var, rekatları farklı olan ama yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan gecelerinde geceyi ibadetle geçirmek niyetiyle, İhya niyetiyle kıldırdığı namazlar bunlar. Bunun dışında Hz. Nebi'nin kıldırdığı kıldığı ve kılınmasını tavsiye ettiği namazlar var mesela. Bunların bir kısmı mesela abdest aldınız. Yani abdestsiz dolaşmamak için abdest aldınız. Orada namaz kılarsınız iki rekat. Usulden sonra iki rekat kılarsınız. Yolculuğa çıkarken iki rekat kılarsınız. Dönüşte iki rekat nafile namaz kılarsınız. Bir hacet, bir ihtiyacınız varsa kılarsın, bir dileğin olması için. Sonra elleri açarsın, Ya Rabbi bu dileğim olsun diye senden bu mı onun için kabul edersin hacet namazı olur bu. İstihane namazı var, hadislerde sabit olan. Tövbe namazı vardır. Hayata bir defa kılınmasının iyi olduğu tesbih namazı var. Güneş ve ay tutulmaları, husur ve kusur namazları var. Yağmur duası var mesela ve namazı vardır. Bunları tabii ki İmnihal kitaplarında bol bol görmek mümkündür. Hz. Peygamber'in bazen bir şeye aşırı üzüldüğü zaman da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılına dair de rivayetler vardır. Ebu Davud bu konudaki, Nesai bu konudaki hadisleri ifade ederler. Üzüntünün, kerbin, Kalkması ve sıkıntının def için, uzaklaşması için de Hz. Peygamber namaz kılardı. Mevlam bizleri onun namazından, onun bereketinden hiç ama hiç mahrum etmesin.